Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama be'an. Bir arkadaş şey soruyor. diyor. Kadın yüzünü kapatması vacib mi? Yoksa vacib değil. İki taraftan da diyor alimler bu konuda çi görüşleri var. Bir kısmı diyor elden yüz görünebilir. Bir kısmı diyor görünemez. Ehl-i sünnette görüş var. Hangisi daha racihtir? Hangisiyle amel yapalım? Soru Güzel. Bugün de bu soru çok çetrefillidir Çok güzel bir sorudur evet Sorunun kısacası Alimler evet bunu ihtilaf etmişler Ama cumhurun kavulu Delili güclü olan Kavul nedir? Kadın yüzünü kapatması lazım Yüz el hepsi kapanması lazım Çünkü alimler diyorlar ki Yüz Kadının en çekici Terefidir Göz yüz bunlar ne yapar? Gözün dili var Fitneye ilk önce gözden düşeceksin. Ondan dolayı yüz, en bir, bir karşına bir kadın geldi, önce neresine bakıyorsun? Yüzüne bakıyorsun. Ee, ondan dolayı kadını allah Teala fitne yaratmışsan en güzel fitnesi de yüzüdür. Yüzü giriş noktasıdır. Yüzünden girersin kalbine, gözünden girersin kalbine. Fitne de olsa gözünden girecek kalbine. Anlatabildim mi? Yoksa ben bir kadının bedenine de bakabilirim. O kadın beni görmese de bir şey olmaz. Ama yüz, her şey yüzdür. Onun için sen bedeni kapamışsan, yüzü açık koymuşsan, alimler ne diyorlar? Olmaz diyorlar. Racih olan diyorlar, yüz kapınacak. Ama bazı alimler ne diyorlar? Elden yüz, kapanmayacak. Tabi ayetten istinbat ediyorlar. İstinbat ettikleri nedir? İlla ma zahara. İlla ma zahara diyorlar o, şeyin çıktığı e, e, zahir olduğu istisna ama alimler diyorlar bunlar anlıyorlar zahir olduğu diyorlar elden yüz zahir olduğu kadından o da zarurettir. Alim alimler buna karşı çıkıyorlar yüzü vacip görenler diyorlar ki yüzü kapatmak vaciptir o illema zahara zahir olan gerekli olan diyorlar o da zinettendir. Yani bir kadın güzel bir yüz kapatmış, güzel bir el girmiş, güzel bir peçe girmiş. O peçelde de bir zinet görünüyor. O zinetle mükellef değil kadın e, sorgu altına girmez. Yani orada e, o kapanmasından bir zinet olmuş bunun üzerine muhaseb değil. Muhasab olan ne üzerinedir? Yüzü üzerinedir. Eli yüzü görünmemesi lazım, edinebiye. Eli yüzü görünmemesi lazım. Şimdi görünen alimler arkadaşlar özellikle bayan kardeşlerimiz buna dikkat etsiler. Şimdi dedikçi görüş var. Bir alimler diyorlar kadın yüzü görünebilir. İkincisi diyor görünemez. Racih olan görünemezdir. Kadın yüzünü kapatması lazım. Ama görünen alimlerde diyorlar ki buna çok önem verelim. Görünen alimlerde diyorlar ki ne zaman bir toplumda ee, fitne oldu O toplumda fitne var O toplumun insanları e, Fitneye muarrazdılar Orada kapatmak daha evledir Bak demiyor vaciptir Evledir diyor İşte ondan dolayı Şimdi biz vaciptir vacip değil Önemli değil bizim için Aç da yüzünü Ama çizsi de çiz yoruştene de İttifak ediyor arkadaşlar ki görüşte ittifak ediyor fitne zamanında kapatmak daha evledir. Biri diyor vacip örtmek, biri diyor fitnede evledir örtmek. Daha evledir. Bazen eğer muhakkak fitneye düşürsen o alimler diyorlar vacip oluyor örtmek. O zaman bugün günde biz külahımızı koyarım önümüze özellikle bayan kardeşlerimiz düşünsüler bunu biraz daha iyi. Bugün de fitne var mı yok mu? Var. E bir Bazı bayan arkadaşları Kardeşlerimiz diyor bize Diyorlar hocam bize kim bakıyor Zaten bir yüzümüz dışarıda git bak dışarısı Barbat bir şekilde giriniyorlar Hayır Bak o barbat şekilde şeytan gelir Erçeklere ne Siz kaçanı tutun Kalan maldır Bu matotlanılara yaklaşır Yani bilakis Kadının ne kadar az bir yeri Çıksa o kadar çekici olur Şimdi bak Arabistan'da kadınların hiçbir yerleri görünmüyor. Ama fitne bitiyor, bitmiyor. Şeytan bitmez. İnan ki kadının bele el hareketinden erkek bir şey nem, nem alanıyor. Bir pardosusunun yan üzerindeki çiçeği şey biraz böyle titredi, erkek bir şey çıkartıyor. Demek ki şeytan ölmez. Anlatabildim mi? Ölmemiş. ve insanı da bırakmaz. Hep muhakkak bir yerden çıkartacak. Ondan dolayı eğer fitne var isen Racih olan nedir? Kadın her yerini örtmesi lazım. Örtmek nedir? E, şerttir. Kadın örtmesi şerttir. Her yerini örtmesi lazım. Hiçbir yeri görünmemesi lazım. Ondan dolayı alimler demişler El mar'atu kulluha avrah Mar'a Bütün hadisçiler, Bütün Mufessirler Bu ayetleri açınlar demişler Kadın bütün yeri avrettir. Çime karşı? Ecnebiye karşı. Ondan dolayı yüzü kapatmak e, racihtir bu görüş. Bu görüşü e, tutmak e, evladır. Bugün de özellikle fitneye muarraz kalmak apaçuktur. Kadınlar bir de yüzünü kapatsalar bence çok önemlidir. Çünkü kadın fitneye muarraz olur. Sen yüzün açıktır. Ne bilirsin? Sen yürüyorsun yolunda. Çok terbiyelde yürüyorsun ama bir erkek oradan senin yüzüne bakıyor. Kalbinden yüz bin şey geçiyor Sen sebep oldun mu ona? Oldun. ataşa gider misin? Evet gidersin. Müjdeyi buradan sana vereyim. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cehenneme baktım. Cehennemin birçoku kadındır. Neden kadındır alimler diyorlar? Çünkü kadın hiçbir şeyin hesabını etmez. Laubalidir. Laubalidir. Zennyeder öyledir. Meselen Cihim, bugün de Allah kurusun, bizim bayanlar, kapalı bayanlar, öltülü bayanlar, diğer bayanlardan daha çekicidirler. pardosular, 15 sene önce Faraşa pardosu vardır, hiç vücut çizgisini göstermezdir. Bugün de manken gibi gülüyorlar, her çizgiler, alt üst, her yer çizgi nedir? Vücudun çizgisi ortadadır Allah aşkına. Olmaz bu, olmaz Vazlarıma benim nasihatim bu konuda hassas olmaları lazım. Başörtüsü eskiden hiç yokuyordur böyle burada bağlansın boyunda. Hep böyle atılırdır. Göz ki belli sırtı hepsini kapatırdır. En güzeli mükemmeli budur. Bak biz en güzeli mesela sofi kadınlar en güzel çerşef giyiyorlar. O çerşef en güzel örtülüdür. Çerşef giyemiyorsan bol pardosu giy, başörtünü salka üzerine gelsin. Vücudun çizgilerini kapatsın. Çünkü kadın fitnedir ve Allah kurusun biz sizi sevdiğimiz için istemiyoruz ateş dayanarsın Dayanamaz insanoğlu Allah'ın azabına. Ondan dolayı biz diyoruz ki lütfen lütfen fitne olmayalım. Bu konuda hassas devransın bizim kardeşlerimiz. Şimdi buradan bir şey kaynaklanır. Çünkü biz bunları biliyoruz, devamlı önümüze geliyor. Şimdi kadınlarımız bazı bazılarımız Allah razı olsun onlardan sayılarını arttırsın. Her bütün Müslüman kadın erkeklere fitne olmasın inşallah. Her çeşit şey yüzünü kapatsa çok güzel olur. Ama bazen sorumlu olur. Gidiyoruz mesela pasaporta, e, polis diyor yüzünü aç. Bu kadar yüzünü açmakta bir mahsur yoktur hanımefendiler. Yani bunu bu, bu Allah bu rızkatı vermiş bize. Önce elimizden geldikçe bayan polis var ise bayana gideriz. Yok ise deriz bayan gelebilir mi? Baksak zorluk çıkartıyorlar, gelemiyor. Bir mahsuru yoktur. Zaten bizim polislerimizde birçok efendidir. Anlıyorlar, anlayış gösteriyorlar. Biz bunu çünkü yaşıyoruz. Havalan olsun, başka yer olsun. Hemen açıyorsun, hemen bakıyorsun. Evet, bu resimdeki sensin. Ona da hak vereceksin. Çünkü o da görevini yapıyor. Ha? Bu türlü konularda bir mahsuru yoktur. Mesela kadına diyorlar, fotoğraf vereceksin kimliğe. Bunlarda bir mahsuru yoktur. Ama genelde yüzünü kapatacaksın, işini sağlamalacaksın. Racih olan budur racih olan üst kapanması lazım ben bütün bazılarıma nasihatim buradan yüzlerini kapatmaları daha evledir, hel özellikle alimlerin sözünü alsak her çiteli nedir? ittifak etmişler, neye ittifak etmişler? fitne zamanında yüz kapanması lazım, biz sahaba toplumunda değiliz bizim de bugün bugün e, asılda kapalı kadınlara bugün de bizim cami eden insanlar daha fazla bakıyorlar, daha fazla günaha düşürler ben birer erçeği varlık size bunu girenti vereyim Ondan dolayı lütfen bizi de günaha sokmayın, kendiniz de günaha girmeyin. Bu konuda hassas davranın. Bir Hazret Aişe'nin anamızı, sahaba kadınları örnek alın Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.